عبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينترهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض Ve Taala ama yüşükü, Sabah Allahü Alâzim, ve belrana Resulü Nabiü Kârim, Allahümme ekrına sahmen Nabiyyin, Bismillahirrahmanirrahim. Melâiketil mukarrabîn. Âmîn. Ve kalen Nebiyy sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Vel Kur'ân hüccetül leke ve hücretun aleyh. Söfara Resulullah ki ma kal Öykema kalen Nebiyü sallallahu teala aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem Müslümanlar. ediyorum kanaatim o ki başka şeylerle dolmuş olan beynimizde veya kalbimizde dine ayrılan yer çok azaldı belki dinin yeri bile kalmadı sık sık hatırlatmakta fayda var Cuma günleri bu cami-i şerifte yaptığımız derslere Yunus sureyi celilesinin ayetleri mevzu olmaktadır. Konu teşkil etmektedir. Yeni gelen bu hoca nereden gidiyor? Nereden yürüyor yeni tabiriyle? Onu çok kullanıyorlar bilmesin diye hatırlatıyor. Yani bu surenin ayetlerini sırasıyla okuyoruz. İşin güzeli şu. Bunlardan gereği gibi faydalanmanın yolu devam etmektedir. <gülüyor> Devamda iki türlü biliyorsunuz. Her cuma geliyor ama dersin sonuna geliyor. Bir kısım kardeşlerimiz Dersin sonuna geliyorlar. Sondan birkaç cümle duyabiliyorlar. Mutlaka bu da bir kazançtır, bir menfaattır ama işi başından tutmak kadar güzel bir şey yok. Her dersin başında bulunmalı. Başından sonuna kadar dinleyebilmeli, mücadele vermeli. Çünkü cemaat için Doğru bilgi alma kaynakları çok azaldı. Doğru bilgi alabileceğiniz kaynaklar son derece azaldı. Ben dinimle ilgili meseleleri şuralardan öğrenirim diye vaktiyle bildiğimiz kaynakların bir çoğu Sayı çok yani. Din adına konuşanlar, eskiye nisbette belki on katına yüz katına çıktı. Din adına konuşuyor ama dini konuşmuyor. Dinin kendisi dile getirilmiyor ve doğru şekilde dile getirilmiyor. Biraz da cemaatin hatırı da gözetiliyor yani. Şu açık hükmü, şu net hükmü söylersek bu cemaat kırılır mı? Yarılır mı? Devamsızlık yapar mı? Aman kaçmasınlar. Cemaatim kalabalık görünsün. E biraz da onları okşayalım. Benden böyle bir şey beklemeyeceksiniz. Böyle bir şey beklemeyeceksiniz. Ben cemaatimle kavgalı değilim. Ve hiçbir kişiye ayıbından, eksiğinden, kusurundan dolayı hücum halinde de değilim kırmak niyetinde de değilim. Doğruları ortaya koyacağım. En yumuşak şekliyle, en doğru şekliyle ama birisi kendiliğinden kırılıyorsa benim orada bir günahım yok ya. Yani. Ben kırmaya çalışmıyorum. Kendi kendine kırılıyorsa, yarılıyorsa bu onun meselesidir, bu onun eksikliğidir. Bunu da anlayışla karşılamalı bu cemaat. Anlayışla karşılamalı. Geçen dersimizde hani gündem dışı bir ders yapmaya mecbur oldum. Devlet adamlarının böyle tehlikeli beyanları oluyor. Son zamanlarda böyle bir yol tutuldu Türkiye'de. İslam'a aykırı Müslümanların inançlarına, dinlerine ters düşen herhangi bir şeyi Müslümanlara kabul ettirmek istedikleri zaman demek ki o aşağı tabaka yeterli olamıyor, yukarıdan faydalanmaya çalışıyor. Yani bunu devlet başkanına söylettirirsek, başbakana söylettirirsek, filan bakana söylettirirsek filan profesörü söylettirirsek Müslümanlar için inandırıcı olur kanaati var bunlarda çok da yanlış değiller. Yani. Müslümanlar öyle bir tehlikeyle de yüz yüze geliyorlar 80'li yıllarda giden cumhurbaşkanı ikide bir bir şeye takılırdı sakın çocuklarınızı yakın akraba evliliği içine sokmayın Doğan çocuklar sakatlar. var. E hastanelere giriyoruz. Sakat çocukları soruşturuyoruz. Bu çocuk sakat. Bir sürü sakat var memlekette. Bunların içinde yakın akraba evliliği olan kaç kişi var? Hiç kimse yok. Veya çok az. Buradaki hedef nedir? Kur'an peygamber dayının kızıyla amcanın kızıyla halanın kızıyla teyzenin kızıyla evlenebilirsin bunları sana helal kıldık diyor Kur'an güya bu yoldan Kur'an'ı yalanlayacaklar çünkü başından beri ehli küfrün gayreti nedir ellezine yasuddûne ansebilillah ve İnsanları Allah yolundan saptırıyorlar diyor Cenab-ı Hak. Vazgeçiriyorlar, caydırıyorlar. Ve Kur'an'a bir yamukluk, bir eğrilik arıyorlar. Yani Kur'an'ın şurası doğru değil. Mesela işte bu evlilikte tıkla çatışıyor diyor. Onu söyleyen doktorlar, vallahi yalan söylüyor, billahi yalan söylüyor. Kesinlikle tıkla var kız Avrupa, bu fikrin kaynağı Hristiyanlıktır, dolayısıyla söylüyorum Hristiyanlıktır bu yakın akraba evliliğini yasaklayan fikrin Kaynağı gidin İncil'de bulursunuz. Orada kimse yakından evlenmiyor, aynı sakatlık nisveti Avrupa'da. ve Onlar uzaktan evleniyor diye çocuklar hiç sakat Ayrı bir yerde arayacaksın mı? Aynı bir yerde. Başka sebepleri olabilir. Onun üzerinde dur. Hastayı tedavi et ama bunu Kur'an'daki bir hükmü yıkabilmek için ortaya getirirsen bu olmaz. Şimdi geçenlerde de yine böyle bir şey yaptılar. Memleketteki nüfus artışı yüzde üç diyor. Bugün doğan çocuk yedi sene sonra senden okul isteyecek diyor 18 sene sonra da 18 yaşına gelince de iş isteyecek e bununla başa çıkılabilir dünyayı sen mi idare ediyorsun ayı güneşi yıldızı tabi olduğu sisteme sen mi koydun yok senin rızkın nereden geliyor araplarda çocuklarını öldürüyorlardı Niye öldürüyorsunuz bu çocukları? Sorusuna cevapları şu. E biz bunları nasıl besleyeceğiz? Kur'an kaç yerinde açıkça? وَلَا تَقْفِلُوا اَوْلَادَكُمْ haşyete اِمْلَا Ey insanlar! Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin diyor cenab -ı. Niye bu düşünceyle çocukları öldürüyorsunuz? نَحْنِ نَرْزِكُهُمْ مَيْيَاكُمْ çocuklara da size de rızkı biz veriyoruz diyor Cenab-ı Yani seni yarattı, sana rızık veriyor da sana verdiği çocuğa rızık vermiyor mu Allah? Kim demiş bunu ya? Bu düşünceyle öldürmeyin. Kur'an'ın birçok yerinde şimdi o biz öldürmüyoruz Araplar gibi. Arap hiç olmazsa kızına 3 sene, 5 sene, 6 sene yaşama fırsatı verdi. Ama sen çocuğunu, anasının kanını büyütüyorsun. Bu kurtajlar ne? Bu sezeryanlar ne? Bu planlama daireleri ne? Bunlar hep düşmanın öğrettiği akıllar. Geçen dersimizde de biraz buna temas ettim. Nüfus planlaması aile planlaması olayı İslam dininin temelden reddettiği bir iştir. Ancak istisnai bir şey doğum anne için tehlikeli olacaksa öyle bir durum var öyle bir hastalık var annenin hayatını kurtarma babında bir tedbir alınır. Ama bu çocukları yok etmek bir kaide değil Şimdi kaide haline geldi. Salla gitsin diyor. Öldür gitsin. Bakıyorsun bir hastanede 30-35 tane doktor birikmiş. Bunlar ne iş yapıyor? Bunlar planlamayla meşgul diyor. Bunlar kasap. Bunlar kasap. Önüne yatan kadının çocuğunu parçalıyor. Böyle şey olur ya? Ya siz Kosova'daki cinayetleri gözünüzle büyütüyorsunuz her gün belki İstanbul'da Kosova'daki cinayet kadar cinayet işleniyor. Oradaki ölen adamın yine de belli bir yaşı var. Efendim günah dedi İşte Sırp'a uydu, onun ahlakına uydu. Yaşantısı bozuk bir gerekçe buluyor, Bir suçu var başına böyle bir bela geldi. Allah hepimizi korusun. O anasının karnındaki çocuğun suçu ne Allah aşkına? Ne zaman bunun suçunu tespit ettin, kusurunu tespit ettin ki bunu öldürüyorsun. Bunlar korkunç şeyler. aykırı aykırısıyla ama devlet politikası tabii. Efendim bunu kim söyledi? Bunu doğruluğunu niye kabul ediyorsun? E, Cumhurbaşkanı söyledi diyor. Cumhurbaşkanının dersi buraya gelmedi daha. O projelerin çizsin, projelerin çissi, mühendislik alanında ona hiçbir itirazda bulunmuyorum. Ama din onun sahası değil. Yanlış yapabilir. Niye yapar? Aldığı eğitim içinde din yok ki. Yok. Öğretilmemiş, bildirilmemiş ve bilmediğin bir konuda nasıl bilgiye ediyoruz? Anayasa mahkemesi çıkar, başkanı çıkar söylerdi. Efendim layıklık, dinsizlik değil de sen ne bileceksin bunu ya? Yani Din nedir? Dinsizlik nedir? Sen bunu bilmiyorsun ki bu konuya hüküm vermeye kalkışıyorsun. Senin dersin oraya gelmedi daha. Kendine ait olan konularda konuş. Sana ait olmayan meselelere girme. Yanlış olur. Ve bunu sık sık yapıyorlar. Biz de diyoruz ki koskoca adamlar söyledi bunu canım. Kim olursa olsun her işin ehli onu ona sormayacaksın. Onu gelip bana soracaksın. Onu gelip bana soracaksın. Bu benim mesela öğrenilmesi meselesi değil. İşte böyle trafiği karıştırdığımız için, eczaneden gidip proje istediğimiz için, mimarlık bürosundan da gidip ilaç istediğimiz için işin alt üstüne geliyor. İşleri karıştırmayalım. Şimdi dersimize yine geliyorum sıramızdaki ayetlere. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. "Fehabuduna <gülüyor> min dunillah." Bu Müslümanların karşısına çıkan Müslümanlıklar, de Müslümanlarla savaşan yani bu dine hayat hakkı tanımayan bu ülkede bu çevrede bu dinin yaşama şansı yoktur. Yaşatmayız bunu. Diyenler ne yaparlar acaba bunlar? diyor Cenabat. Bunlar Allah'ın dışında yaratıcı olan Allah'ı bırakıyorlar. Onun dışındaki bir kısım varlıklara ibadet ediyorlar. Niye kaçmıyor dinden? eğer İslam dinine bağlanırsa, İslam diyecek ki ibadet yalnız Allah'a yapılır. Yani benden kaçıyorlar diyor cenab Bana ibadet yapmamak için, bana kulluk yapmamak için, dini, benim gönderdiğim dini reddediyor, kendi mantığına göre bir din kuruyor, ve kendine göre bir ilah yaratıyor, bir put yaratıyor. İbadet Allah'ın hakkı değildir, kulluk Allah'ın hakkı değildir. Allah'ın yarattığına ben tapınacağım diyor. Şu kafaya bak kafa. Allah Kafa. Allah'ın dışındakilere tapınıyorlar. Ve o tapındıkları da bari bir matah bir şey olsalar. Ne tip şeyler bunlar? mala yedirhum ve kendilerine herhangi bir şekilde zarar veremiyor ve herhangi bir şekilde haydaların menfaatleri de dokunmuyor. Kok vuruş öyle zarar vertesen veremez. Hayda sağla desen sağlayamaz. Haydası ve zararı olmuyor yüz bir kısım varlıklara gidiyor tapınıyorlar kim yerine Allah yerine. Allah'a kulluk etme yerine onun yarattığı ama zararı da yok, faydası da yok. Yani böyle bir gücü yok. Karar verme gücü yok. Kayda sağlamak gücü olmayan varlıklara tapınıyor bunlar. İşte dinlen bunun için kaçıyor. insanın aklı almıyor Allah bu şaşkınlardan kılmasın yani hakikaten büyük bir şaşkınlık kafirlik korkunç bir amak, korkunç bir amaklık yani öyle anormal işler yapıyor ki bu insana yakışmaz diyorsun ama Allah damgasını vuruyor bunlar insan değil ki diyor insan suretindedir ama hayvanların altında bir yer işgal ediyor bunlar Hayvan mutlaka Halifine tesbih ediyor. Elamda da öyle ki Allah üsebiye ona onun mensufi semavi Görmüyor musun diyor Cenab-ı Hak Kuranda. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'a Allah'ı tesbih ediyor. Kürlün kade alimler salatemu ve tesbih her şey namazını da tesbihini de biliyor diyor Cenab-ı her şey o uçan kuşlar o karıncalar, o döcekler o zararlı dediğimiz karlı dediğimiz hayvana her birisi işini biliyor çizgiyi aşan, haddi aşan insanların bir kısmı cinlerin bir kısmı tamamı da değil yani insanların bir kısmı ve cinlerin bir kısmı Niye dinden kaçıyorsun? Yani tevhid inancına niye karşı koyuyorsun sen? E madem ki tapınacaksın, o ibadet yapma, zahmetine gireceksin, bir sürü meh拉斯, para da harcayacaksın, zaman da harcayacaksın. E bunu seni yaratana yapsam da, o yaratılmışlardan kurtulsam, senden daha aciz varlıklardan kurtulsan daha iyi. Değil. Yok. İşte bunlar budur diyor. Niye bunlara tapınırsınız, bu faydası ve zararı olmayan şeylere diye sorarsanız cevapları var. Ve yakuluna haulay şüphahuna Cevap ki diyor, o kutpereslermişlikler. Bunlar Allah'ın katında, Allah yanında bizim şefaatçılarımız, yardımcılarımızdır bu. Bak, yani asıl yardımı yine Allah yapacak. Fakat Allah'ın yardımını sağlayabilmek için araya torpil girmesi lazım. Şefaatçı girmesi lazım. Bunlar araya girerse Allah bize yardım eder. Bir taraftan Peygamber'i ret ediyor. Efendim Allah ile kullar arasında giremez kimse diyor. Bu laf peygamberlere dönük bir laftır. Bunu peygamber üzerinden konuşamayanlar, efendim filan şeyh efendi, filan mürşit bilmem ne diye onları asıl hedef peygamberlerdir. Ben diyor Allah ile doğrudan oraya karşı karşıya geleceğim. Bir gelin bakayım Allah ile karşı karşıya. Nasıl anlaşıyorsunuz? yapacaksın. Peygamberi aradan çıkar. Nasıl kulluk yapacaksın? İşte Hindistan'daki ahmakların durumuna düşersin. Allah ineği yaratmış. Eti de senin, sütü de senin, gübresi de senin, şifa bulmak için ineklerin sütünü içecek yerde sidiğini içiyorlar. Halbuki hep diyor ki silik zara süzülmüş zehir ifraz edilmesi atılması gereken bir şey gidiyor sidiği içiyor sidi atıyor işte peygambersiz mantık budur yani peygambersiz kalırsan Allah'ın gönderdiği elçiyi bir tarafa koyarsan ben kendi aklımla bulurum dersem olur hiç kimse bir şey bulamaz dünya bunlar şefaatçıymış bir taraftan büyük insanlar darin ahirette Allah'ın peygamberleri alimler peygamberlere varistir çünkü alimler peygamberlerin varisleri oğulları kızları değil ilim sahipleri el ulema'u ve reshetul alimler peygamberlerin varisleridir diyor peygamberimiz peygamberler miras olarak altın ve gümüş bırakmazlar. Onlara bıraktığı miras ilimdir. Sen de varis olursun. Sen de zaman ayır, çalış, ilim sahibi ol, varis olacaksın. Bütün ümmetin varis olma hakkı var. Ama sen servete varis olmak istiyorsun, ben zengin olacağım diyorsun. Zamanını o tarafa ayırıyorsun. Birisi de ilme ayırıyor. E, elbette ki öbürünün bir üstünlük tarafı olacak. Peygamberin varisi olan alimler de şefaat edecekler yarın ahirette. Üçüncüsü, üç kişidir şefaat edecek, üçüncüsü de şehitler. Allah'ın dinini yaşatabilmek için, Allah'ın dinine saldıran düşmanları önleyebilmek için, ortadan kaldırabilmek için malını ve canını her şeyini veren ve orada şehit düşen bu adam ve o büyük bir adamdır yani böyle bizim zannettiğimiz gibi gittiler savaşa pisi pisine öldüler diyorlar. Öyle mi? O Allah için can veren senin namusun kurunsun diye senin dinin kurunsun diye senin malın zarar görmesin diye adam can veriyor derideki de onun ahmatlığına hükmediyor. Ama, bu can veriş Allah için olacak. Allah adına canını vermesi lazım. Allah'ın diniyle savaşırken de can verenden var. Yani dine karşı koymak için, orada da ölüyor, o da şehit oluyor. Öyle yağma değilmiş. O şerit dahi olamaz. Ona, sen ben şehit, o senin benim şehidim olur ama, Allah'ın şehidi değil o. Şehit olmanın şartı Allah için can vermektir. Burada kurtarıcıdır afiretten. Yok efendim. Kimse şefaat edemez. Burada karşı koyuyor. Burada karşı koyuyor. Asıl şefaatçıların şefaat etme işini reddediyor. Çanım bunlar Allah'ın yanında hatırlı kişiler. Onların da hatırı bazı işleri halletmelerine yardım edecek. Allah veriyor o yetkiyi. Kendi kendilerinde böyle bir yetki var demiyor ki kimse. Anafık çıkıyor. Kafa, yani bu müşrik çıkıyor. Diyor ki biz bunlara Allah ile bizim aramızda şefaatçi olsunlar. Bize yardım sağlasınlar. Diye. Halbuki bunlar onlar için suç aletleridir. Suç aletleri. Biliyorsunuz bütün suçlular yakalandıkları zaman suç aletleriyle birlikte sevk ediliyorlar. Adamın silahı var, silahı da almıyor elinden. Kendisi alındığı gibi silahı da almıyor. Suç aleti bu. Onun takındığı put onun suçunun aletidir. Onlar da götürülecekler. E taşların da suçu, var? suç aleti. Sen bu aletle bu suçu işledin diyecek Cenab-ı Hak ona. Buna çok dikkat etmek lazım. Cenab-ı onların bu ifadeleri karşısında Peygamberimizi öğretiyor. Bir cevap vermesi lazım. Kul, ya Muhammed de ki diyor Cenab-ı Hak. Benim peygamberim sıfatıyla, benim elçim olarak bu adamlara de ki etünebbi'ûnellâhe bimâ lâ yâlemuh ve velâfilâr. Yoksa siz göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyler var da onun bilmediklerini mi ona öğretiyorsunuz? Yani Allah bu kutlar şefaat nedir? eder? Yoksa adamı batırır mı? Ne yapar? Allah'ın bilmediği bir şey var da bunlar bir açıklama yapıyorlar. Biz bunların şefaatı için bunları kullanıyoruz. Yani yerde ve gökte Allah'ın bilmediği bir şeyler var da siz mi bunları Allah'a öğretiyorsunuz Allah böyle şeyler uyduruyor ki insan sanki Allah bunu bilmez o çıkıyor Allah'a bunu öğretmeye kalkışıyor bu putperest mantığı var ya puta takınma mantığı korkunç bir şey yani bu böyle fazla dikkatimizi çekmiyor bizim ama bir nesil putperest oluyor. Biz farkında değiliz. Bir nesil putperest yetiştiriliyor yani. Allah muhafız etsin. Yani bu böyle fazla dikkatimizi çekmiyor bizim ama bir nesil putperest oluyor. Biz farkında değiliz. Bir nesil putperest yetiştiriliyor. Sıvhanehu ve Teala ma şükür. O Allah'ı bütün eksiklerden, noksanlardan tenzih ederim. Yani onda böyle bir eksikliğin, böyle bir ayıbın, böyle bir kusurun bulunmadığını ilan ederim. Onların bütün bu iddialarından, tapındıklarından o Allah çok yücedir. Yani şefaatçi dedikleri o faydası, zararı olmayan varlıklarla Allah arasında hiçbir münasiret yok. Allah reza hiç alakası yok bunlarla. Ama onlar kendi mantıklarına göre böyle bir şeyler yakıştırmak istiyorlar. Ve ma nasu illa ümmeten vahide Yeryüzündeki bütün insanlar Yeryüzündeki bütün insanlar tek bir ümmetten ibaret idi diyor Cenab-ı Hak. Yeryüzünde bütün insanlar tek bir ümmet idiler. Mesela Adem Aleyhisselam'ı düşünün, onun çocukları bir ümmettir. Yani ayrı ayrı ümmetler değil bunlar. Nuh Aleyhisselam'ın tufanından sonra dünyada 80 kişi kaldı bütün insanlık bu oldu gitti, yok oldu gitti. Bunlar tek bir ümmet. Yani ayrı bir inanç, ayrı bir görüş, aynı bir zikri yok. Hep aynı noktada. Ama farklı. Sonra da bunlar ihtilafa düştüler. Dinden koptukça Allah'ın ve onun peygamberinin getirdiği sistemden uzaklaştıkça, koptukça ayrı ayrı görüşler ortaya çıkmaya başladı. İşin aslı bir. işin aslı bir. Ayrı görüşler. Bir kısmı çıktı, ırk üstünlüğü peşinde. Yahu Hz. Adem hangi ırktan? Kur'an'da gayet açık. Ya eyyuhun nas inna halaknâkum minleke renne uysa Ey insanlar biz sizi bir erkek ile bir dişile yarattık. Hepinizin aslı bir erkek bir dişi. Adem'in aslı da toprağı. E, Hazreti Adem Türk müdür? Kürt müdür? Arap mıdır? Acem midir? İngiliz midir? Fransız mıdır? Kim? Adem, Adem'dir. Cam dininde hiçbir ırkın önemi yoktur ırk olarak. Yani ırk olarak hiçbir değer yok. Herhangi bir ırkın değeri varsa bu imanından gelir, takvasından gelir, Allah'a bağlılığından, dine bağlılığından kaynaklanır. Üstünlüğü yok ne arıyorsun? Tam inanmış bir şülyene. Yani ki biz kendi kendimiz onları küçük görüyoruz. Kendi kafamıza göre. Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor, İslam'a inanmış bir çingene. İnanmayan bütün ırklardan çok daha mükemmel ve çok daha üstün bir adam. İnanmıyor birisi. Hangi ırkdan olursunuz? Soruyorum, Adem hangi ırktandır? Öyle şey mi olur ya? bir kısmı çıkıyor, ırk üstünlüğünü iddia ediyor. Bir kısmı, bir kısım yanlış fikirlere saplanıyor. Peygamberi bırakıyor. Allah'ın gönderdiği peygamberi beğenmiyor. Ama herkeste büyük bir insana bağlanma fikri var. Allah'a karşı geliyor. Diyor ki senin büyük dediğini kabul etmeyeceğim de ben kendime göre bir büyük bulacağım. Şimdi komünistlere bakıyorum, illerini reddediyorlar. E, Allah'ın kitabı Kur'anı reddediyor. Kur'anın yerine bir kitap koymaya çalışıyor gene. Karl Marx'ın Das Kapitalini koymaya çalışıyor. Mao'nun kitabını koyuyor, Lenininkini koyuyor, Engelsinkini koyuyor. Çe buar, e madem ki bir kitaba bağlanacaksın ebraho'nun Allah'ın kitabı olsun. Bir kitaba bağlanma fikri var. Bu Allah'ın kitabı olmayacak diyor. İnsan, e büyük bir insana bağlanacak. O büyük Hz. Muhammed olmasın da ekim olsun, olsun, karımak olsun diyor. Bilmem filancı olsun diyor. Yani Allah'ın seçtiği, Allah'ın beğendiği, Allah'ın yetiştirdiği bilgilerle donattığı kişi en büyük kabul edilse daha doğru değil mi? İşte burada oynuyor. Yoksa herkes bir büyük insan peşinde. Efendim bir kitabın peşinde, bir kısım fikirlerin peşinde. Bunlar Allah'ın dedikleri olmasın da bizim dediklerimiz olsun. Ve Kur'an İsrail'e şunu söylüyor. Onlar Öyle ileri sürüyorlar ki, biraz sonra da gelecek, dayandıkları düşüncelerin hiçbir delili yok. Yani bu fikre bağlanılması gerekiyor, bunun doğru sayılması gerekiyor dedirtecek hiçbir delil yok. Neye beğeniyorsun sen? İşkembesini beğeniyor. Öyle istemiş adamın canı. Hz. Ömer diyor ki, İslam öncesi iki davranışıma çok üzülürüm. Birisine gülerim, birisine yanarım. İslam'dan önce annemiz bize ekmek yapardı diyor. Put şeklinde yapılırdı bu ekmekler. Acıkana kadar bu ekmeğe tapınırdık. Acıktıktan sonra bu ekmeği şeker yerdik diyor. Bu nasıl ilah benim tarafımdan yeniyor diyor. Buna hep dilerim diyor. Ama bir küçük kızım vardı diyor. Sevimli mi sevimli bir çocuk, 5-6 yaşlarında, onu Arap adeti üzere kuma gömmek üzere götürdük. O çocuk diyor, sakallarıma sıçrayan kumları temizliyor sakalımla, ben merhametsizce onu kuma gömüyorum. Bunu hatırladıkça kahroluyorum diyor. Nasıl bir Ömer, sonra nasıl bir Ömer? ne hale getiriyor İslam onu? Şimdi, yani çeşitli noktalardan ayrı ayrı görüşler doğuyor. Hiçbirinin de temeli yok. Ama adam müdafaa ediyor. Şimdi bizim, bize sorsalar, yıkılmaması gereken, mutlaka hayatta durması gereken, uğrunda, ordudan soğuk edilmesi gereken ana düşünce ne? Bir defa Kur'an değil. Ya, işte şudur, şudur, şudur, şudur bana söylettirmeyin. Çünkü bundan önce söylediklerimde yetineceksiniz artık. Niye? Çok söyledim, çok yalvardım burada ben size. Elimizdeki nimetlerin kıymetini bilin, bir gün bu nimetler elimizden alınacak. Alınacak. Konuşan, konuşamaz hale gelecek. Düşünen, düşünemez hale gelecek yürüyen yürüyemez hale gelecek e ben ne yapayım şimdi yine de bizim ağzımıza fermuarı vuran sizsiniz yani. yine de bir başkası değil niye canım dininin düşmanıyla sen niye gidip işbirliği yapıyorsun bu adam baştan söylüyor ya müslüman hani o gece görmeyen ışıktan hoşlanmayan yarasa kuşudur diyor. Yarasa! Ziya Paşa'nın çok güzel bir beyti vardır. Erbabı kemali çekemez naks olanlar. Rencide olur, Diideyi hufaş Ziyada. Kendini de anlatmış oluyor. Kemal ehlini eksik herifler hazmedemez diyor. Ne gibi? Yarasa kuşu ışıktan hoşlanmadığı gibi. Eksik insanlar, mükemmel insanlardan hiç hoşlanmazlar. Yarasa kuşu ışıktan hoşlanmadığı gibi. Bu memlekette Müslüman yarasak kuşu diye anlatıldı. O Müslüman yine geliyor, bana diyor ki şöyle böyle benim siyaset ilgim yok arkadaş. Benim bir siyasetim var o da dinimi yaşamak ve yaşatmak siyaseti. Şimdi çareyi getireceksiniz bakayım. Siz. 14 yaşına girmeden önce, 14 yaşını ikmal etmeyen, ilk öğretimden mezun olmayan, belki 15 yaşında mezun olacak, bir çocuk yaz aylarındaki, camilerdeki o kurslara da katılamayacak. Böyle bir teklif yapıldı. Bir başka siyasi parti başvurdu yüksek mahkemeye ve o mahkemede iptal etti. Yani sekiz, on dört yaşından önce bir çocuk Allah diyemez diyor ya. On dört yaşından evvel Müslümanın çocuğuna Allah demesi yasaktır diyenleri oylarınızla siz de sekediniz. Hiç darılmak yok. Ben siyaset yapmıyorum burada. Bu kürsüde her şey, her şeyin eksiği, efendim, kusuru konuşulacak. E siyasetinde kusurları var. Onun da kusurları konuşulacak. Ticaretin kusurları söyleniyor. Ziraatın kusurları söyleniyor. Sanatın kusurları söyleniyor da niye siyasetin ki söylenmiyormuş bakayım. Bu siyaset değil. Yanlışların hasihi. Hataların hasihi. E böyle şey mi olur ya? Bu nasıl Müslüman ülke aynı adamda bu kanunu çıkaranlar bu kanunları iptal ettirenler, aynı adamlar. Bu ülkenin yüzde 99'u Müslümandır. Yiyecek kadar da hayadan mahrum insanlar. Bu kadar olmaz ki. Ama asıl suçlu Müslümanlar. Bu teresti de sen yaşatırsın. Evet, muvahidi de sen yaşatırsın. Bilmem de. Bu nasıl bir mantık yürütüyorsun sen? Nedir senin ölçün? neyi esas alıyorsun sen? Şimdi söylüyorum bir hafta boyunca söyledim camilerde burada da herhalde böyle enine boyuna bekliyorsunuz ama burada olmuyor o iş söylüyorum karşılaştığımız olay olayları günlük yaşadığımız hadiseler var değil mi? Bunları kime yorumlattırıyorsunuz? Herkes bir yorum bekliyor diyelim ki seçimlerden yeni çıktık o niye öyle oldu, bu niye böyle oldu? Siz Müslümanlar, herkes bir şey yapar. Siz camiye gelenler, siz vaaz dinleyenler, siz Cuma kılanlar, karşılaştığınız olayları kime yorumlattırıyorsunuz? Bir söyler misiniz? Bir daha Allah Resulü'nün kapısını çalan yok. Allah'ım bu işler meydana geldi işlerin oluşu hakkında senin beyanın nedir? Acaba Kur'an ne diyor? Bıraksanım Kur'an ne? Ne bilir bu işi diyor. Sünnet ne diyor? Peygamber ne buyurur? Çünkü benzeri olaylar tarihte de yaşandı. Sadece bugün yaşanmıyor bu olaylar. Ve o tarihte yaşanan olaylarla ilgili ayetlerinde Müslümanların oralardaki eksikleri onlara anlatıldığı Niçin? Siz daha o eksikliği yapmayın, gelecek nesiller de bu türlü olaylardaki bu yanlışlıklara girmesinler. Şimdi, vahyin yerini kim aldı biliyor musunuz? Yani Kur'an ve Sünnet adına kim konuşuyor? Basın konuşuyor. Son aleyh'i kapıyor adam gazeteyi, hemen köşe yazarına, Allah ve Resulü ne diyor diye sormuyor. Filan köşe yazarı bakayım ne yazdı O nereden yazıyor bakayım? O nereden yazıyor? Eğer Kur'an'a dayanarak, Kur'an'a dayanarak, Peygamber'e dayanarak bir şey yazıyorsan, ona sarıl. Cemaat, gelin şu imanlarımızı bir daha ininelim. Gelin bir daha ininelim. Biz kendimizi Müslüman biliyoruz, öyle zannediyoruz. Camideyim ya diyor. Allah Allah, yani camidesin diye Müslüman mı olacaksın? Kilisede olduğun zaman Hristiyan mı sayılıyordun? Bir adam gitti, bir merak bir düşündüğünü girdi kilisenin içine. Hristiyan mı oldu yani? Yani bu camilere gelenler cami şuuruyla gelmiyor. O kafayla gelmiyor. Tufak alan ne söyleniyor? Kimisi rapor tutacak, ilgili yerlere iletecek, onların görevi ayrı, kimisi de dedikodu yapacak, Kimin fikrine uydu, kiminkine? Hiç kimsenin etik yok burada arkadaşlar. Burada yalnız ve yalnız Allah ve Resul'ün hükümleri var. İşine gelirse alırsın, ebedi kurtuluşa ayrılırsın. olursun, gelemezse cehennem yolu açık. Oraya da gidebilirsin. Oraya gitme hürriyetinde var senin. Ama tabi acısını sen çekeceksin ya. Şimdi, İnsanlığa tek bir gümnettir diyor Cenab-ı Hakk'a, tek bir gümnettir. İhtiraf ettiler, ayrı ayrı fikirler üretiyorlar, üretiyorlar. Neler? Neler? Ne söylüyorlar? Can Türkiye'de her Bugün ne konuşulmuşsa, dün de bu konuşuldu. Yarın bunlar konuşulmayacak, başka bir şey yok. İsmi değişiyor, kılıbı değişiyor, Efendim, kisvesi değişiyor. Fakat yapı aynı, yapı aynı, zihniyet aynı. وَلَاُلَّا كَلِمَتُنْ سَبَقَةْ مِ Eğer Rabbinden bir söz daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, yani Cenab-ı Ya Muhammed sen bunların arasında bulundukça ve onların içinde istiğfar edenler oldukça onları azap etmeyeceğim diye önceden bir vadim olmasaydı diyor Cenab-ı Hakk. Böyle bir sözüm var. Sen bunların arasındaysan, onların arasında istiğfar eden varsa hemen azap veriyor. لَكُذِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا Aralarındaki ihtilafların hükmünü hükmü verilirdi diyor Cenab-ı Hakk. Herkes fikrine göre, düşüncesine göre hükmünü alır, gideceği yere giderdi. Ama böyle bir söz var. Mekkeliler hemen bitiriyorum. Bir gün geldiler dediler ki bu Muhammed bir şeyler söylüyor. Yani dua ediyorlar. Ey Allah! Helve suresinde ayet. eğer bunun dedikleri hak ise gerçekten bu senin tarafından gelmiş bir peygamberse bize gökten taş yağdı yahut çetin bir azap gönder de senin tarafından mı gelecek? İşte ona cevaben canaba yapıyor ki, habibim, sen onların arasında oldukça ve onların içinde de günahını yaptığını isteyenler bulundukça, onlar isteseler de ben azap etiyorum onlara. Ve peygamber yok aramızda bugün niye gelmiyor azap? Onun olmasından kasıt onun şeriatının sünnetinin olması demektir. Bir şeriat ben de yıkıldıysa bir başkasında yaşıyor. Onun sünnetini ben bir yerde çiğnediysem bir başkası yaşatıyor. Hala bu yaşayan, din günü yaşayan kısımları peygamberi aramızda bulunduruyor gibidir. Ve doğrusu günahı için hatamızdedik. bir diyenlerin de sayısı az değil yani. Zannetmeyince azap noktasına gelmedik biz. Çok daha hak ettik de, işte bu iki sınıf, bu iki sebep kurtarıcı oluyor. Allah'u güncelal cümlenize basiret ihsan hiç İç bakışı, olayların iç yüzünü, görebilme fırsatını, derinlemesine meseleleri, meseleleri kavrama idrakini ihsan etsin.